Teslimeram başlıyor. Nor Radio. Aşkarim Pollard Sayiner'e mi Evet, Nor Radio'dan tekrar merhaba. Biraz önce yayına girdiğimiz zannederken derken havaya konuşmuşum. Kusura bakmayın. 23 Ocak 2017 Pazartesi. David Bowie'nin Brian Eno ile beraber kaydettiği Love albümünden bir parçayla başladık. Samar. Biz de o nüfusun içerisinde kimliksizler ya da kendi başına biat edilmeyen, etmeyecek olan kesimlerden birkaç kişi olarak Birkaç yalnız ve birkaç hiç kimse olarak seslenmeye devam edeceğiz. Nur no radyo üstünden. David Bowie ile başladım. İnsana dair ne kaldı elimizde sorusuyla çürümenin orta elinde. İnsana dair aslında elimizde ne kaldı bahsiyle bir yol, bir yöntem ve birkaç bahisin üzerine bu akşam program gerçekleşecek. Memleketin yüzeyinden kazınmasına devam edilen bir bahis aslında insanlık meseli Topyekün tek tek bir aklın eylediği ya da güncellediği ya da daimi yıkıldığı ama ve fakat barındırmayan bunları uygun gördüğü bir yıkım bugün var edilmekte. Silinen, eksiltilen, cürümlerle boğulan, konuşulamayan zalimanelik insanlığın tükenişi adına ve bunun için bir biteviğe Bir Biteviğe ve arasız savunulan anayasa değişikliği ağzı çalınan bir parmak balın hemen altının zehir olduğunu artık imliyor Sorun ne evet ne hayır. Düzenleme değil dönüşüm, iyileşme değil kötürüm kılma, yüzleşme değil de yüzsüzleşme devamlı kılınan ve bu bahsin üzerinde hayatın nasıl şekillendirileceğini ortaya çıkartan bir meramı karşımıza çıkartıyor. Erk muktedir iktidar biz hayatın içerisinde sıradan olanları, biz hayatın içerisinde hiç kimsesiz, örgütsüz, bireysel, yalnız, ama öyle ama böyle sivrilmiş ve tek başına hareket etmek zorunda kalanları ister anarşist deyin ister pasifist deyin ister herhangi bir akımın içerisinde bulunup da kendi yolunu çizmeye gayret edenler deyin ister kadın deyin ister erkek deyin ister queer deyin ister çocuk ister genç ister yaşlı deyin bunlar için bir yolu bir yöntemi insanlıkta her ne haldeyiz bunu düşünmek için son derece mantıklı son derece önemli bir mı yaşıyoruz bugünün ülkesinde sadece bir noktada sadece bir bay istede değil tıpkı programın finaline doğru belki değinecek vakit bulursak eğer Donald Trump ailesine karşı karablok üyelerinin gerçekleştirdiği ve gerek kuyuların gerekse kadınların her kimlikten ve her görüşten kadınların ortaklaşa çıkardıkları o yemin töreni gününde gerçekleştirilmiş olan İsyan dalgası ya da hani yetti artık diyebilme şöyle Türkçe'sini çevirirsek yetti artık diyebilme cüretinin ortaklaşması bizim de işte o kaybettiğimiz insanlık meselinde aslında bir noktayı yakalayabilmemizi ya da bir noktayı sorgulayabilmemizi son derece sağlayacak çünkü iş sahi üzerinde en fazla mesai harcanan neydim olarak bugün Türkiye denilen bu sahanlıkta güncellenmekte ve Sürekli güncellenen korkuyla, bitevi yakılan yıldırıyla, devamındaki tehdit ve çürütme hevesiyle bu menzilin insanlık bahsindeki hali de artık bir yıkımı bildirmekte. Tükeniş için müesses nizamın kotoraldığı menzil bu yeni ülke. Yarınsızlığı şimdi eğlenenleri sağlama alan bir mekanizmanın bekasını insandan, tek bir candan bile ya da onu var edenden aslında bu sistemden. Üstün tutan karanlıktır durmaksızın güncellene gelen. insanlık bahsi ortalardadır. Ortalık yerde de çürütmek bir mesele ve anılanlar ya da mecaz olmaktan öte sürekli gerçek kılınanlar hayatımızın tek kapsayanı olmakta. Toptan tek tip bir aklın var ettiği, her şeyin paramparça edildiği bir düzlem bu açık, çok tüktür güncesi şu yaşadığımız ülkeyi bildirmekte. David Bowie Soma dedi ya yani gerçekten o aralığın içerisinde kıyıntı ya da çıkıntı ya da işte diken ya da ne olmayı başarırsak kendimizin sadece işte iki ayak üzerinde durulan düşünen hayvandan öte bir varlık olduğunu idrak edip de sorgulamaya geçebilecek miyiz? Biraz da bunun etrafında düşünmek lazım. Biraz da bunun etrafında muktedire karşı neresinde durabileceğiz hayatın bunun sorgusuna düşmek lazım ki... Farkındaysanız anarşist öfkeyi bir parça geriye çekip biraz daha nominal, biraz daha düşük volümlü sesle kullanmak istiyorum. Çünkü her bağırdığımda bu sefer daha bir fazla sertlik yansıyor. Her bağırdığımda daha çok yükseltmem gerekiyor sesimi. Ama birbirimizin meramını nasıl olsa aile ortamındaymışız gibi kendi aramızda konuştuğumuz için rahatlıkla dile getirmenin özgüveniyle yola devam diyelim. The Cloaker... Ermenistan'dan birkaç projeyle devam edecek bu akşam programda. The Clocker'da Three Mind parçası ve arkasına Zarmanas parçaları gelecek bir deneysel kurgu. Önce dinleyelim. Arkasından hem konuşmaya devam edir hem de sesli meramda bahsedilmesi gereken insanlık meselesine dair konuşabileceklerimizin üzerinde hızlıca geçmeye ve yayını eğer gerçekleştirecekse anca dikmeye bırakmak üzere çekilebiliriz sahneden. Kulak verelim The Clocker ve Three Mind. for it. no radio. Aşkarim Pollard Sayneri mi atacak? Çizermanas yete minas diyor the clocker ash yani şaşırma diyor tek başına kalırsan. Böyle de söyleyebiliriz zannedersem. Yaşaya geldiğimiz yerin ya da bir uzamın niye dönüştüğünü bitimsiz gibi görülen devletin sıradana kastının şu hal içerisinde nasıl bir şeye dönüştüğünü ortaya çıkartmakta artık bir ülke dönüşmüyor. Bir ülke göçertilmekte artık açık seçik. Bir ülkeye varmak değil, dünün kateyi, kesin ve keskin despot taahhülünden ilham alan bir yerin türetimidir o mesele. Varılmak istenen, karanlığın sınırsız kılındığı bir yer istencidir. Despotizm güncellenirken sıradana rehindelik bahşedilmektedir. Bir tek bu bırakılıp, bir tek bu seçenek öne sürülüp, biat etmesi salık verilmektedir. Genellendirmeler değil, Sadece şu 15 senelik süreç dahilinde dönüşün kesintisiz bir yıkımı gidişimi bildirmekte. Halbe gidişatımızsa ortada olan, hal ve gidişat bağısındaysa her şey meydanda olandır. Devletin sıradana karşıtlarının artık ama ya da fakat ihtiva etmediği ve hiçbir şerfi barındırmadığı kesintisiz olandır. Yılbaşı gecesi katliamı imza atan çetecinin beyanındaki açık olan zidredilen kafirleri hedef alan bahsinin ta kendisidir belki bir yerde dönüştürülen Noel Baba figürünün kafasına silah dayanan bir menzildir zaten ortalıkta olan. Ya da şok doktrinlerinin birbirinin peşi sıra genellendirildiği, güncellendiği bir yerde İran elindeki bilgilere göre önemli sayıda işitlinin Türkiye'ye geçtiğini ve kızbinden geçmeye çalıştığını belirten Ankara Büyükelçisi Hişam El Alevi'nin Türk istihbaratına yönelik bilgilendirmesinden sonra çıt çıkmamasıdır mesele. Çünkü normalde yani böyle şeylerde halkın haberi olmadan ya da bunların ajanslara düşmeden önleminin alınması gerekir. Bizde zamanda küçük genişlerin dediği gibi e, Hazreti Davutoğlu'nun e, onları patlamadan yakalayamayan bir sistemimiz var. Böyleyken böyle. Netice ya da gelecek değil şu anın çürütülmesi işte böyle korkuları yaygınlaştırarak güç istencinin etrafında kesintisiz yıkımı payda ederek söz konusu edilmektedir. Çünkü biat et, itaat et ve rahat edin konformizmin oturduğu yerde bir çürüme, teslimiyet ve rehin olma bahsi kesintisiz kılınmaktadır. İşte ama işitler gelebilir, ama öcüler çıkabilir, ama bir yerlerden bir şeyler karşımıza denk getirebilir. Zati yıkımı ambalajlayan, zati yıkımı dönüştüren, zati yıkımı ister doğadan ele alın, biraz önce dünyayla sohbette bu ketler Oldukça yoğun bir biçimde bunları anlatmaya çalıştı. Çünkü hepimizin vakti dar olduğu için her şeyi hızlı hızlı geçmeye çalışıyoruz. Ama biraz dinlediğinizde onca kavgağının arasında aslında çığlıkları duyabilmeniz söz konusuydu. Belki gülüyorlar diye zannetti pek çoğumuz ama gülmüyoruz. Halimiz ve afalimizin ne kadar kötüye doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu birilerinin dikkatini çekebilmek için bağırmak çağırmak zorunda kalmadığımız ve birbirimizin sesini resmen ve rahatça duyabildiğimiz bir ortamda daha sakin bir biçimde konuşurken bu insan meselinin üstünü çizmeye doymayan muktedirin karşısında o korkuyu yenebilmek için ve çürümekte, ilerlemekteyken bir yarının ne olacağı bahsini biraz olsun düşünüp, biraz olsun taşınıp, biraz olsun sorgulama bahsini gerçek kılabiliriz ki bunların hepsi hepimizi ilgilendiren şeyler. Bunların hepsi gerek kadın, gerek erkek, gerek kuyuy, gerek çocuk, gerek çocuk, gerek eşcinsel her şeyi kapsayan, herkesi kapsayan, isterseniz hayvanları da kapsayabilen bir meseleyi ortaya çıkartıyor. Bir kaldırımın ortasında yüzü koyu yere serilen, ardında koca boşluklar vaadilen ve geçen hafta hem pazartesi günü İrem Avşin'le hem de daha sonra Perşembe akşamı bahsettiğim gibi Havaskar Gazi Caddesi ile kesişen caddinin hala Hrant değil de Ergenek olan olan muhafaza atladığı yerde o gerçek yerde yatmaya devam ediyor. Gerçek Roboski'de bombalarla beraber bir halkın katledilmesinde ortaya çıkıyor. Hiç mi devlet dinle hayatına kastının utanç vesikasıdır. Gerçekten gerçek olan ve hakikat kılınan. Yani işitçilere kol kanat gerilirken ya da işit beslemelerine kol kanat gerilirken hayatı çürütebilmeyi Zaten o devletin kendi varlığıyla, geldiğiyle ya da bu düzeneğiyle, bana evet ya da hayır seçeneğiyle karşıma çıkmasıyla kendini göstere gelmektedir ki, ortalık yerdeye açılmış olan yara dehşetengiz boyutudur meselemiz. Bir hakikat kılınan çürümektir her şeyde ve her şekilde bu sağanlıkta. Genius'dan dinleyeceğiz, Hoki Sivant ve arkasından Gabuy Dimeç, eklektik seslerle, bu anlattığım hani sert tondan ilerleyen şeyleri de biraz anlaşılır kılabilmek için anlamadığınız bildi, bilim ve bir dilde şarkılarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Burası Sesli Meram ve dinlemekte olduğunuz Nor Cheri, me cheri, vah. The canal under radyo. Aşkarim Pollard sayınlara miyacek. Muktedirin ortaya çıkarttığı ya da bahsetmeye gayret ettiğimiz, bizim program içerisinde değerlendirmeye ve sunmaya çalıştığımız aniden değişen bir düzenin bir taaldan hakikat kılındığı bayisler şok doktrinler dolanmış, yeri donatılmış olan ülkeyi gösteriyor. Bir ülkemiz artık halelen koca bir muammanın kendisiyken bir şey daha çıka geliyor. Birkaç gün öncesinden 19 Ocak'ta biz Rant Dink'i almaya gayret ederken o arada kendisi Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı olarak idrak ettiren Bedros Şirinoğlu bir önderlik titriyle Cumhurbaşkanı Bay Erdoğan'la görüşüyor. Erdoğan'la gerçekleştiren görüşme basına kapalı ama Şirinoğlu'nun kim olduğunu sorarsanız bir sermayedar olarak yapa geldikleriyle ya da yaptıklarıyla hayatımızı nasıl dönüştürdüğünü ortaya çıkartan bir sima. Bir sermayedar, bir kapital, bir amasisuzun, bir söyleyelimci, bir muktedir. Tıpkı birkaç sene önce 100. yıl açıklamasında yapa geldiği ve demeç olarak yayınladığı şeylerde olduğu gibi 1915'te yaşananların bu kadar uzatılmasına karşıyım, meselenin bitmesi lazım. İki devletin de rencide edilmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan arşivler sonuna kadar açık dedi. Bu açıklama çok anlamlıydı. Bunu gören... Bana göre de konunun tartışılarak çözüme kavuşturulması gerekiyor. Tarihçiler müdahil olsun. Ermenistan'a Türkiye sınırları açılırsa o istenen tazminattan çok daha fazla ekonomik kazanç olacak. Barıştan büyük kazanç mı olur? İki ülkenin kapıları açılmalı ve barış olmalı falan filan deyip böyle noktalı nüveli şarkılar türküler cümleler kuran bir isim. Niye ee, Şirinoğlu'na geçtik? Çünkü Garopaylan'a demediği lafı kapı arkasında bırakmayan bir isim Belro Şirinoğlu. Onun için ya da onunla beraber ortaya çıkarttığı, onunla beraber kutara geldiği ve biçimlendirdiği şey Oğlunun yüzde %99 bahsiyle işte Ermenilerin garopaylarının sözüne karşı bir eleştirel tahayyülünün içerisinde olduğunu ortaya çıkartıyor. Ya da bu bayısın etrafında kendine göre bir mevzi kurmaya gayret ediyor Şirinoğlu. Biz bir sıradan olarak 0.01'den birisi olarak birisi söyleyelim. Bir kere Beyzade Şirinoğlu'nun kafasından çevirdiği insanlardan, hastanede yaptıklarından ki orası Sürpırgiç Ermeni Hastanesi olmasına rağmen Ermenilerin e, kişisel bakımından ya da muhtaç olanların kişisel bakımından zerreyi miskal fayda sağlayamadığı, sağlanamadığı bir yer hastanede yaptıklarından Ermeni kimliğinin nasıl canlı süper enerji ortadayken, sermayedar'ın devlete yanlaması ironik değil de olağan ta kendisiyken Kalkıp sıradanın sözünü eden paylanın onca lafını anlamazdan gelmesi düpedüz ahmaklık olarak yerini alıyor. Rezillik burada kalan Ermenilerin hidayetlerine tıpkı Markardı, Eseyan veya da Enveryan neyse o mahlasla yazan arkadaşın olduğu gibi para babalarına da bulaştı. Sessizliği gördükçe saldırganlaşıyor o cüret bahsiyle bugün ben kendi kişisel hesabından paylaştım bunu da yani Norradyo'nun bir paylaşımı olarak değil, kendi sözüm olarak eğiliyorum. Ama nasıl bir cüretle, nasıl bir yapımla karşı karşıya olduğumuz ya da nasıl bir uzamın etrafında dönüştürüldüğümüz ve sokakta zikredilen hayatla var edilmek istenen devlet taahhülünün kesiştiği yer işte bu çürüme bahsini ortaya çıkartıyor ki pes ne başı var, ne sonu var arkadaş diye yola devam edebiliriz. Ama bir noktada ee, Norsarton'tan, bize bu platformu sağlayan Norsarton'tan Sayan Tekir'in Ararat Saadetyan'la ya da Saadet Saadetyan'la beraber geçtiğimiz pazarken yani dün e, Hrant'tan sonra başlıklı bir panelde ortaya koyduğu cümleler var. İşte o bahistir zaten hani e, ya da Garopayla'nın mecliste söylediği sadece soykırım tırnak içinde soykırım diye abadlandırılıp ve oradan çemkililen şeyin etrafında Yük yıl önce bize o bayisler çok edildi bu anayasa. Şu anayasayla şöyle hayatta kalacaksınız, böyle bu memleketli olacaksınız. Siz zaten milleti sadıkasınız. Milleti sadıkaya giden veya sadıkayı üreten o sadıklığı kotaran şeyin etrafında... 1894-96 yılları arasında ya da 1890'lardan 96 yılında kapsayan Adana felaketini ya da Hamidi alaylarının saldırılarını ve Adana'da 1909'da gerçekleştirilmiş olan büyük yıkımı ve tabii ki 1915'in derin karanlığı varken on, onlarca kez tekrarlanmış ve yenilenmiş, tabii ki Muktedir'in sözünün güvenilmeyeceğini kotaran ve ortaya çıkartan işte eşitleşiyoruz, adaletleşiyoruz, hepimiz yüzleşiyoruz her şeyle hiçbir şeyle yüzleşilmediğini ortaya çıkartan bir mesele karşımızda duruyor ki bunların hepsi zaten yarayı oluşturduğu için hani Garopayla'nın söyledikleri bir yerde anlamlıydı. Ya da Garopayla'nın söylemeye gayret ettikleri bir noktada hepimizin bahsini tamamlayandı. Ki o bayisle beraber yola devam edebildiğinizde o zaman Şirinoğlu'nun aslında ne dediğini, o zaman Oğlunun nasıl bir memleketi göstere geldiğinde karşımıza çıkartıyor. Ki daha bahsedilecek çok şey var. Daha bahsedilmesi gereken pek çok şey varken neresindeyiz bu hayatın, bu istikametin, bu vahşetin dibine itilmiş, astığım astık kestiğim, kestik denilen bir cüretin karşısında, muktedirin karşısında hayatta bir tek nasırlaşmış yumruğumuz, bir de seslendirdiğimiz şu kelimelerimiz kaldı elimizde. Bugün bunca fecaatin ortasında bir sıradan olanın paylaşa geldiği, bir sıradan olanın sadece sözcükleriyle beraber var edebildiği Şafak Payve'den Pervin Buldan'a hastanelik adan o ençin, vekil ençin ortaya koydukları gibi ya da pek çoklarında işte biat et, itaat et ve rahat et konformizminin sonundaki yıkımın ne olduğunda ortaya çıkartıyor. Ve güzel kardeşim, ve ortaya çıkartmak istediğim bir şey bu yaşamın ama Ermeni, ama Türk, ama işte Rum, ama Sülyani, ama Elidi, ama Alevi, ama Ateist, ama Müslüman, ama herhangi bir şey. Ortaya çıkan şey tamamıyla çürütme istencinin etrafında birleşmiş, çürütme istenciyle beraber yinelenmiş ve kotarılmaya devam edilen bir yıkım bahsini ortaya çıkartıyor. Sadece bir noktadan değil, sadece bir uzamdan değil, sadece bir öbekten değil. Bu süreçte hani ee, demişler ya bu süreçte hepimiz ermeninizden hepiniz Ermenisinize gelindi noktasındaki o ayırt var ya insanlık bahsinin bir kenara çekilmesi... İnsanlık meselenin unutturulması ve şaibelerle sıkıştırılması o bahsi ortaya çıkartıyor. Ve kendisinin sadece bir yerde değil, bir bu repolitizasyon sürecinin artık bugün çok sık yenilendiği yerde hayat hakkının sadece evet ve hayır şıklarına sıkıştırıldığı bir uzamı gösteriyor. Her şey adaletsizken, hani meclis tatile gidecek meselesi vardı ya, meclis tatile gidecek bahsinde bile mükerrer oy kullanılan bir yerde, setsiz gibi denetimin sadece iktidarın elinde olduğu bir yerde, bunca itirakla, bunca istençle, bunca e, şefle beraber, hep beraber savunduğumuz o hayır bahsinin karşılığını bulabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ya da işte bir, ee, muktedirin söz etmesi muktedirin bahsini yinelemesi ve muktedirin kendi çabasını kendi edimini, kendi meramını kotardığı yerde biz sıradanların sözünün nerede duyulacağını hiç tahmin ediyor musunuz ya da sorguluyor musunuz? Kendini tekrarlayan biteviye yineleyen ve biteviye oluşturan bu biatet, itaatet itaat et ve rahat et konformizminin sunduğu yıkım bahsinin ilerisi kör karanlığın menzilini inşa etmek olarak güncelleniyor. Her gün, her an, yine ve yeniden. Biyat etmenin sorgusuz, sualsiz teslimiyetin bayraktarlığı için olur olmadık her şeyin yapılabildiği bir menzildir. Yeniden biçimlendirilen. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, çürüme artık sahiden de sahici kılınmaktadır. Ki gerçekten de gerçek bir yıkım imlenendir. Anayasa değişiklik taslandan bu referanduma giden, sokağın biçimi ve tahayyülün dönüştürülmesine, Türkiye koca bir toplama kampana dönüştürülüyor artık. Kastelerin, güllük gülistanlı toz pembe tavirlerinin kıyısında yaşam çürütülmeye en açık halde devam alınıyor. Biat et, itaat et bir yıkımın taşıyıcısıdır, Bizati, Görebiliyor musunuz? Fuck I see the pizza Der Chabat bats schenk gotrbum u schenk gotrbi am uld dir hosket nechtebum geser komasi antes molara I'm mine Yes, I can Je ne suis qu'une Jango, tovani araçıkayla ink ne kasvate hortak vesavun, ya sismem koyerken gibi, sevagi resbayip indmot ed var ed Radyo. Aşkarim Polort sayıları Miyatek. Biyatet, itaatet fiçürünün aslında neyi karşımıza çıkarttığında sevgili Arno Kalaycı Norzartonk'tan hatırlattı. Cemaatin takkesi güldü, düştü, keli görüncü bahsinde. Toros Batağan öldükten sonra Norzartonk'un yazdığı bir metin vardı. Surtdurgiç Hastanesi'nin kapısında kürütülen bir hayatın Bizler gelinen bu noktada Ermeni vakıflarının yöneticilerinin idare ettikleri kurumların halk yararına kurulmuş olduğunu ve halkın malını olduğunu hatırlatıyoruz bahsiyle ortaya çıkartmıştı. İnadına duyulmazlıktan gelmişti, inadına susulmaya devam edilmişti. Yine soralım, ez cümle özgürlükler yağmalanırken, herkes ödeki ad edilirken, böylesi pespayeliklerle hayat yürütülürken, her yerde her şekilde ayrı bir hayat fecaete uğratılırken bir yarın söz konusu olacak mıdır? Susmaya devam mıdır ey insanlar? Biat et, rahat et ve çürümeye devam et mi? Ya da çürümeye devam mı? ABD'den faşizme yumruk kara Neonazi Richard Spencer'a bir sağ kroşe başlıkta bir meram var gazete karıncadan. Onu da birazdan paylaşacağım. Natasha Leonard'ın yazdığı yazı The Nation'da yayınlandı. de Türkçe çevirdi. Ve ağzının orta yerine alınan yumrukla nasıl kenara Kıvıldığını ortaya çıkartıyor. Yazının meramını okurmayacağım. Yazının finalinde tek bir cümle var ortaya çıkan. Bu bahsi ortaklaştırabildiğimizde bir hayat istencine de kavuşabileceğiz. Bir hayat istencini ortaya çıkartabileceğiz elbette. Tek bir kırılmış cam veya yüzlercesi bir zafer değil. Ama National Mall'da yürüyen bir milyondan fazla insan da değil. İkisi de ancak muktedirler ve etrafındakiler tarafından tehdit olarak algılandığında etkili olur. Ve heyriki eylem tarzı da birden çok yönde boyun eğmez bir güçle tekrar ve tekrar zorlanmadıkça dehdi decici görünemez. Pembe bereyle siyah maske arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz. Her birimiz ikisini de giyebiliriz. Neonazilere karşı burada neonazi genel bir açmaz, genel bir sistematik faşizm ya da genel bir ırkçılık, paramiliter her şeyi kapsıyor. Karşı sokakta mücadele vermek zorunda da değilsiniz ama Verenleri desteklemelisiniz ki başka türlü bu biatçılığın, başka türlü bu teslimiyetçiliğin, bir başka türlü rahatçılığın, rahata alışkın halin etrafından ilerleyemeyeceğiz, gelişemeyeceğiz. Kendi başımıza değil, hepimiz için bir yarını düşünebileceksek, hepimiz için bir yarının varlığını söz konusu edebileceksek şayet, bu bahsin üzerinde eni konu düşünmekte fayda var. Programın kapanışında iyi sesli, güzel sesli Aveluk'la yapacağım. Yen Hine bu parçayla belki bir veda değil ama bir taşıyıcı olduğumuz bir noktanın üzerinde aslında neyi konuşmamız gerektiğinde idrak etmiş olacağız, paslaşmış olacağız. Anlatmaya devam edeceğiz. Sesli meramdaydınız. Aveluk, En Hine bu no radyoda bu haftanın finalini oluşturacak. Biz anlatmaya ve sorgulamaya devam ediyoruz. Sizler de orada mısınız? Biat etmeyenler, çürümeyi isyan edenler, yetti artık diyenler, hep beraber, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Nereye suşatak, var o fede varten hoknele iterçelut, bu var mi şeçin ikiç սուշացավ որովհետև դեր չէի կարող իchnել նրա գլխից կարող զրկել հույսից ոչ ոչ չեր համաձայնվում փոխարինել ինձ ես սուշացա բայց հասկացիր այնտեղի մասին խոսում ད་եր ինձ երկար էին լսում այդ օին դու դի աստղերենի սпасում ես ու biz siz woch hokchi hamazem bun pohari İzlimeram sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.